çok söyledim. Muhatabı olduğumuz Nasr'ın bir mantoku ve bir de mefhumu var. O ayete nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmeliyiz. Buna şöyle diyoruz. Vahyin hitabına <gülüyor> Muhatabı olan ümmete bunu tebliğ eden Resul'ün tebliğdeki seyrine bakacak olursak Vahyin hitabı, neyi kastediyorum şimdi? Kur'an. Kur'an'dan da biz şu ayeti aldık. Hitap ettiği topluluk kim? İlk olarak? Mekke, topluluğu. Mekke topluluğudur. Mekke öyle mi? Vahyin hitabı, hususan Mekke, umuman bütün insanlık tabi. Ama ilk orada başladı. İki, vahyin hitap ettiğini de buldu. Kimmiş o? Mekkelilermiş. Hitabı da buldu, hitap edilen topluluğu da. Tebliğ eden, Resullerin tebliğindeki seyrine bakacak olursak diyoruz. Burada Resulü kastediyoruz, Allah Resulü'nü. Değil mi? Bunu tebliğ ediş seyrine bakacak olursak, kime, nasıl bunu söylemiş, ne zaman, ne için demiş. Umum, umumi bir ifade, siz sadece ve sadece Allah'a kulluk etmek için yaratıldınız diyor hitap Mekkelilereydi. <gülüyor> Mekkelileri bir tanımamız gerekir mi? Kimdi Mekkeliler? Salih? Allah'a dini yönlerini kastediyorum tabi. Allah'ı birlemeyen bir topluluk. Allah'ın yaratıcı olduklarını kabul eden bir topluluk öyle miydi? Le enseltum men halakhum leyakulunallah. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah derler diyor. Allah, Allah. Bu bir, iki. Kul, men ye rızukukun minessemai vel ardi. Onlara sor. Gökten yağmuru yağdırıp yerden binlerce nimetiyle rızıklandıran emmen yemliku sem'u vel absar. Şu gözlerin ve kulakların sahibi. Malik il mülk kim? Sor. ve men yuhricil hayye minel meyyite ve yuhricil meyyite minel hayye. Ölüyü diriden, diriden ölüyü yaratan kim? Nuhiyy-l-Mumid. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ Kainattaki mahlukatın hacatını anında tedbir eden kim? Sor diyor onlara. فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Allah derler diyor. Bak şimdi, Nekkeliler Allah'ın yaratıcıları olduğunu biliyorlarmış. Razıkları olduğunu biliyorlarmış mâlik mülk olduğunu biliyorlarmış. muhy olduğunu yaşatan ve öldüren olduğunu biliyorlarmış. Kainattaki her şeyin hacatını anında tedaribe, tedarik eden müdebbül emr olduğunu biliyorlarmış. Bu bir. Bunu bize birisi söylese şu toplumda onun adı nedir? Ha? Hocam ha? Hocam. Müslüman. Bunun yanında Mekkeliler ne yapıyormuş bak. Namaz kılıyorlarmış hacca gidiyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, mescitler inşa ediyorlarmış, itikaf da kalıyorlarmış, ada katıyorlarmış. Bunlar İslam'a girince emr olundular bilir misiniz? İslam'a girince emr olundular aynı şeylerden değil mi? Peki, bunlarda ne vardı da, ne gibi bir kusur vardı da, Allah yaratıcımdır dedikleri halde, birçok ibadet şekilleriyle ona kulluklarını eda etmeye çalıştıkları halde, Allah bu topluma müşrik diyor ve Resul yolluyor, onların malını, kanını, ırzını Hazreti Muhammed'e helal kılıyor. <gülüyor> ne yapıyorlardı Mekkeliler der misiniz? bu cehli görseydiniz elli kere yapmıştı belki hacem mi derdiniz? <gülüyor> Toplumun hacem misi olurdu? Böyle. Bunlar ne yaptı? Da Allah onları müşrik diye vasıflandırdı. Bakın şimdi, Allah, Allah ben sizi sadece ve sadece bana ibadet etmeniz için yarattım diyor o topluluğa. O toplulukta ibadet ediyor, öyle mi? Ne olursa olsun ama ediyor. Bu hitap, bak şimdi hitabı ele aldım. Sonra, ...muhatap edindiği topluluğu ele aldık, uyumluluk var. Bunun için yaratıldınız diyor ve onlar onu yapıyor. Çok garip. Arkasından ne istiyor Allah bunlardan? Kulluk için yaratıldınız diyor, aynısını yapıyorlar. İslam'a girseler de aynısıyla emredildiler, öyle mi? Değişiklik yok ha, aynı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Haçta, Müslümde, Hac bahsinde şöyle diyor Müslümanlara, müşrikler diyor Arafat'tan güneş batmadan evvel Müzdelife'ye inerlerdi, biz güneş battıktan sonra ineceğiz diyor. Aynı haç ibadetini yapıyor ama ifse bozulan, tarif edilen yerleri düzelte düzelte. Fark bu. İkinci bir ayeti ele alıyoruz. Orada ne diyor? وَاْبُدُ اللّٰهَ la تُشْرِكُوا bihi şeya Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. İbadet ediyorsunuz zaten. Allah Mekke'lerden istediği ibadet değildi. Yani şu saydıklarım namaz, oruç, zekat değildi. Zaten yapıyorlar. Ama hiçbir şeyi ortak koşmadan, bana ortak koşulmadık ibadetleri istiyorum sizden diyor. Burada ibadetin zıttına neyi zikrediyor? Ha? Şirki. Şirki peki, şirkin mefhumu muhalif ve zıttı ne olur yani? ha? birlemek Allah'ın Mekkelilerden istediği birlemekmiş, bilmek değil kendisini Mekkeliler Allah'ı biliyor muydu? ama birleyemiyorlardı, birlemiyorlardı Mekkelilerden istediği namaz, oruç, zeka saydıklarımız kendisini bilmek değil Allah'ı bilmek başka şey Allah'ı birlemek başka şey. Dertleri o işte onların. Bu toplum, umuman Allah'ı bilen toplum ama birleyen mi? kocama bir soru işareti işte. Eğer Allah benim yaratıcımdır demek birisini kurtarırsa, namaz kılmak birisini kurtarmaya yeterse, herhalde Mekkerler bizden evvel kurtuldular. Öyle mi? Haşa Allah, Birini bir şeyden helak edip birisini aynı şeyden saadet'e kavuşturmaz, değil mi? Bu zulm olur. <gülüyor> <gülüyor> ve Resulüne ne diyor? "Le in eşrekte le yahbatanna amalu ve la min Muhammed ortak koşan sen de olsan ne diyor? Mümkün mü Hazreti Muhammed'in şirk koşması Allah'a? Hayır ama verdiği hale, <gülüyor> hale bakın. Sen bile olsan ortak koştun mu? amellerin iptal olur, ahirette, hüsrana, ahirette de hüsrana uğrayacaklardan olursun diyor. Peygamber kızı da olsan, peygamber babası da olsan, peygamber oğlu da olsan, peygamber karısı da olsan dert değil. Sen de şirk koşsan göreceğin ceza bu. Mekkeliler de aynı cezayı görür, bu da aynı cezayı görür, hiç dert değil. Eğer ondan o sözlerden Mekkeliler yani biz kurtulursak Herhalde Mekkelilerin de kurtulmuş olması gerekir ki Allah hiç de onların kurtulmadığını söylüyor. <gülüyor> Net şimdi. Neydi bu adamların müşkilatı der misiniz? He? Allah'ı birlemiyorlar mı? Onu anladık da neymiş bu birleememe? Ailemeler. He? Mekkeliler. O zaman siz hiç Kur'an okumuyorsunuz. Hiç Kur'an okumuyorsunuz. Hiç Kur'an okumuyorsunuz bak. Hiç Kur'an okumuyorsunuz. olarak koyuyorlardı. Mekkelilerin en büyük müşkilatı şimdi Allah kendisini Allah Resulü kendisini kabule arz ettirmeden önce müşkilatları sayıyor. Ne yapıyormuş Mekkeliler? İfadeleri de bu meyan'da. Al, lat, Menat, Uzza dedikleri putlar edinmişler. Çünkü onlar zaten İbrahim'in dininin kalıntıları üzere yaşıyorlardı. Bir peygamber geldiğinde başka bir dinle gelmez. Allah'ın dini tek dindir. Kendisinden evvelki peygamberin getirdiği şeriatı tahrif edenlerin tahriflerini düzeltiyordu. Musa'nın dini de aynı, İsa'nın da Hz. Muhammed'in dini de aynı. Farklı bir dinle gelmiyorlar. Farklar sadece belli bir ümmete imtihan sebebiyle bir şey yasak ettiyse Allah o değiştirilir aynen. ...Yahudilere hayvanın iç canı yemek yasaktı. Cumartesi günü balık tutmak yasaktı. O kendilerine, Beni İsrail'in, Yakub Aleyhisselam'ın ümmetinin kastediyor... ...Uyluk etini haram etmelerinden dolayı haram etmiştir. Bunlar vardı. Onlar cumartesi pazara saygı duyuyorlardı, ihtilaf ettiler... ...Allah bize cumayı verdi. Bunlar hariç asıl asıldı. Hepsi din, din aynıydı. Ha, onlar rahat aynı. İtikad Allah'ın dininin itikadı tek yöndedir. Hele evet. yani itikatta hiçbir değişiklik yoktur. Değişiklik. Lat menat uzayı putlar diye, put, diye bazı putlar edilmişler. Kimdi bu putlar? He? Yani başkanlar. Lat kimmiş? Evet. E, başkanlar mesela. Evet. Yo hemen işin başka boyutuna alma. Umum manada. Evet. Lat kimmiş? Hiç de i̇şte başkan değil. Velilerinden bir tanesiymiş. Evliya dedikleri birisi. Başkan da değil. Öyle, eferâeytümün lâhtı ve'l-uzzâ ve menâtes diğer uhre şeyinde izahında i̇bn Abbas nedir bak. Lat, Mekkelilerin dedeleri zamanında yaşamış, yani eskiden Tayyip muntukasında yemekler kaynatan, yani sular getirden, hacılara ikramda bulunan kerim bir zatmış. Tayyip bağlarındaki üzümle, un bulamacı diye bir şey yaparlar ondan, yani ondan çorba yapıp dağıtan, ikramsever bir insanmış. Lat buymuş. Mana la e, ubel menat tamek yolunda bir hurmalığın içinde medfun iki tane karı, kadın veliymiş evliya. Ne diyorlarmış onlar? Bunların kabirlerini ziyaret etmeden Kabe'ye tavafa hacca gelenlerin hacci kabul değil. Bizde yok mu? <gülüyor> Aynen böyle. Öyle Allah ondan sonra bu ayeti indiriyor. İnnes safa vel merwa min şa'airillah. Fe men hacce'l beyte ev i'tamer <gülüyor> fe aleyhi ayyettavafa Bak şimdi. ''Überle Menat'ın kabirine uğramadan buraya gelip tavaf etmek safa ile Merve'yi günah'' diyorlardı. Allah nedir? Hayır. Safa ile Merve'yi tavaf etmek Allah şiarlarından bir şiardır. ''Überle Menat'ın kabirine uğramadan buraya gelip tavaf etmek günah'' diye bir şey değil. <gülüyor> Ayşe valide'mizden Bukhari'de gelen hadis de anlatıyor. <gülüyor> ''Hac ve ömre niyetiyle gelenlerin burayı sağa etmesi Allah şiarlarından bir şiardır.'' diyor. Ramazan bir sandalye olsaydı çok hoş olurdu, bayağı rahatsız etti. Sandalye Siz de böyle bir rahatsız, bir rahatsız ediyorum var. ben. Ha. Ee, bitireyim bak, bitireyim bunu şimdi, evet. ondan sonra. Bunlar salih kullarmış ha. Evet. Ee, Menat'la Ubel'in kabrini Allah Resulü Halid bin Velid'i yollayarak yıktırdı. İki tane veli karıymış, hurmalı bir, hurmalık bir yerde metfun. Hı. Şimdi Allah Resulü vasıtasıyla sordurtturuyor. Neden bunlara tapıyorsunuz? Mekkeliler bunların önüne gidip de rükû ve secde mi diyorlardı heykellerinin, kabirlerinin oraya? Böyle bir şey de yok ha. Sadece, sadece, sadece bunlar Allah'ın sevgili kulları. Allah'ın sevdiği insanlar. Allah katında nazları geçen insanlar. Çünkü bunlara neden tapıyorsunuz diye Allah sorduğunda, onlar ne diyorlar? مَنَا عَبُدُهُمْ Biz bunlara tapmıyoruz. مَانَ عَبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ مَانَ عَبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُولفًا Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye vasıtalar, vesileler ediniyoruz <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Mekkelilerin niyetleri neymiş? He? Vasıta ve daha çok Allah'a yaklaşmak için. Niyet kötü mü? ha Bakışta ilk bakışta da son bakışta da niyet iyi Allah'a daha çok yaklaşmak için bunu yapıyorlar öyle mi Allah'a daha çok yaklaşmak için hiç de kötü değil bunlar Allah'ın sevgili kulları yani katında nazları geçen insanlar bunlar ve aracı vasıta ediniyoruz şefaat ediniyoruz diyorlardı bütün dertleri buydu. niyet iyi ama amelleri gayrımış Anlatabildim mi? Yani... <gülüyor> ha, işte, onu anlatmak istiyorum. Bunlar Allah'ın salih kullarıdır. Sen doğrudan doğruya trafoya şu lambayı nasıl bağlayabilirsin canım? Ha, trafosu, o tansiyon kabini olacak. Hafifletici olacak, sen bir kralın yanına nasıl doğrudan doğruya çıkabilirsin? Kapıcıya uğramadan değil mi tefrişatçıya? Haşa, Allah'a bir kral mertebesine indirdiler. Kral benim ne istediğimi bilir mi? Ha? İstediğimi verebilir mi? Evet. Allah'la kulun arasında haşa Allah duyurması gereken birisi mi var benim niyazıma? Bana yalvardınız mı? Ben sizin yalvarmalarınızı kabul ederim. O zaman bu mürşitlerde ders almak hocam, rabiteye almak, faiz almak nasıl olur? Elhamdülillah size anlatabilmenin mutluluğu için diyeyim. Anlamışsınız bak ne güzel. <gülüyor> yani yani ...becerdiğimi anladım şimdi. Hiç ben birisine şu demedim, birisine bu da demedim, çatmadım. Siz mevzuyu çok güzel anlamışsınız. Mevzuyu güzel anlamışsınız. Ben şimdi ona buna bir şey demiyorum. Bak Mekkelilerin derdi buymuş. Allah onlara müşrik diyor. Eğer Allah Halik'imizdir, Allah Malik'imizdir, Razık'ımızdır demek... ...bazı ibadetlerle ona kulluğumuzu eda etmeye çalışmak, bizi kurtarma yeterliyse... İlk kurtulan Mekkelilerdir bunu bilin. Hem de çok kötü mukayeselerimiz de var ha. Bizdeki vuku bulan şirk Mekkelilerden daha pis bilir misiniz? Hı hı hı. Bakın Kur'an'da ne diyor? Onlar gemiye binip denize açıldıklarında... fırtınaya yakalanınca... ...anlarlar ki bu gayrı ondan başka kurtaran yok. Ey Rabbim bizi sadece sen kurtarırsın diyorlar. Sahile çıkınca onları kurtardığımızda yine tekrar aynen şirk koşmaya devam ederler. Bakın sıkıntı anında Allah. Rahata kavuşunca devam. Bizimkiler sıkıntıda da yetişiyor Ahmet Bedevi derler. Garip değil mi? Hem rahatta Allah'a ortak koşuyorlar hem de sıkıntıda. Onlar sadece rahatta Allah'a ortak koşuyorlar, sıkıntıda hatırlıyorlar. Ama şu fark var. Onlar la ilahe illallah denildiğinde ne denildiğini anlıyordu. Bu zavallılar anlamıyor. Mekkeliler bunlardan daha çok bilgiliydi biline. Onlar söylenilen sözlerin ne demek olduğunu anlıyorlardı. Müşrik nedir desem umum Allah'ı inkar eden der değil mi? Müşrik hiç Allah'ı inkar eden demek değildir. Maalesef kocaman kocaman prof yaftalılar bile kitaplarında... Şirki Allah'ı inkar etmek olarak anlatırlar. Mekke'ler Allah'ı inkar mı diyordu? Allah'ı biliyorlar, tanıyorlar. Ona birçok ibadet şekilleriyle kulluklarını eda etmeye çalışıyorlardı. Allah'ı bilmek başka şey yani iman, iman ediyorlardı. Ama imanlarına zulüm bulaştırıyorlardı. Demin anlattım ya başta. İşte iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar felâ erenlerdir. Kastı bu. Allah bizden bir iman bekleniyor. <gülüyor> Zulmün bulaştırılmadığı bir iman istiyor. <gülüyor> Ancak bir imanın geçerli olduğu kimlerdir bilir misiniz? Grönland'da, Skandinav devletlerinde, taa kutuplarda belki Afrika'nın en ücra köşelerindeki kalmadı, <gülüyor> Avustralya'nın en ortalarında belki bir pi mi? Bu kainatı bir yaratan var. Beni de o yarattı derse bu söz onu kurtarır. Ama bizi hava alırsın. Onlar ilk ahitten sorumlu oldukları için onları kurtarır. Biz artık ilk ahitten değil, değilse aynı olmasaydı zulüm olurdu. Benim Türkiye'de yaratılmam, Müslüman bir anadan babadan doğmam, onun Avustralya'nın ortasında bir ormanda pirmi bir anadan babadan yaratılması adaletsizlik olurdu değil mi? Benim İslam'ı tanımam, İslam'la tanışmam, yani ona ulaşacak vesileleri elde etmemin kolaylığının yanında onun bütün bu imkansızlıkları zulüm olur de. İşte buna binaen o, bu kainatı bir yaratan var. Beni de yaratan o deyiverse bu onu kurtarır. Aynen eğer okuyorsanız Kur'an'ı, İbrahim'in bir Rabbini arayışı vardır. Değil mi? Onu okursanız misal yönlenir. Ama bizi bu söz kurtarmaz. Mekke'lileri kurtarmadığı gibi, yani biraz... namazları, niyazları da kurt kurtarmadı, çünkü Ebu Zer diyor anh'u, müslümde sahabenin fazileti bahsinde, ben müslüman olmazdan üç sene evvel namaz kılıyordum diyor, hayret ediyorlar, kimin için? Allah için diyor. Hac yapıyorlardı biliyor musunuz? Hem de mescit, mescit değil, mescitler inşa demek geliyor Yani şu bizimkiler gibi birileriydi onlar. hac emmiydi, Hacı neydi? Falan bir şeyler. Şimdi burada anlaşılması gereken neymiş? En önemli noktada tevhidi yakalamak. Allah'ı birleme Gündemde bu tutulmalı. Hayatiyet bunu gerektiriyor. Neden? Zıttı dediğimiz şirk İnna Allah la yaghfiru eyyushreka bih Ve yaghfiru mâdûne zâlike limâe İnna Allah la yaghfiru eyyushreka bih Allah affeder müdune Allah kendisine ortak koşulmayı katiyetle affetmez. Ama şirkin haricindekini istediğine. Her kim Allah'a ortak koşarsa açık bir şekilde sapıtmıştır diyor. Net mi? Onun için hayatiyet ifade eden tevhid, helak ifade eden şirk var. Bunları gündemde tutmalıyız. Konuştuğumuz, oturduğumuzda, gezdiğimizde, evimizde, çarşıda, pazarda, iş yerinde gündeme neyi getirmeliymişiz? Tevhid. Tevhidin ne demek olduğunu anlamalıyız. Değilse tasavvufçulara bak tevhidin bir manası var. Vahdetül <gülüyor> Vuduk denilen zındıklara bakın. Halik ile ha mahluku birbirine karıştırmak, affedersin bir tersle Allah'ı aynı görmek onlar da tevhiddir. Bir başka taifeye bak, tevhid başka manada. İşte dedim ya, o İslam hukukunda, yani şer'i hukukumuzda bir ismi aldığın zaman iman gibi, ibadet gibi, tevhid gibi katiyen bunun tarifini insanlara bırakmayın. Herkese göre tarif değişir değil mi? Benim aklım, ilmim, kabiliyetim, ifade, istidadım farklı. Bir başkasının daha başka, bir başkasının daha başkadır. O zaman farklı yaratılış gayeleri çıkacaktır. Yani Allah ben sizi sadece bana ibadet etmek için yarattım derken, bu yaratılış gayemizin farklı farklı şekilleri çıkacaktır. Şirkten sakının, şirk öyle pi, öyle bir pislik ki, bir insanın muahid olması için tevhidin bütün cüzlerini yerine getirmesi gerekir. Değil mi? Mekkeliler gibi ama tevhid halkasından çıkması için bir tanesindeki pislik yeterli. Yani tevhidin on tane cüzü varsa muvahhid olmak için onunu da yerine getireceksiniz. Müşrik olmak için hepsinin gitmesi gerekmez. Birinin gitmesi yeterli. Ondan demiyor mu? لَاِنْ eşrekte لَيَحْبَتَنَّ nameluk. Allah'a ortak koşarsan amellerin iptal olur. Hangi ameller? Doğrudur dürüst ameller iptal olur. Zaten doğru düz olmayanın iptalliği mi gündeme gelir? Değil mi? Ha? doğru dürüst olanlar iptal edilir şirk koşmana sebep şu meseledeki şirkine sebep aha Mekkelilerin iki meselesi var aracı edinme şefaatçi edinme bütün tevhidin sair gereklerini yerine getiren Allah yaratıcımızdır diyen olduğu gibi kabul eden Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmeyen adamlar bir vesile vasıta ve şefaatçi edinmekle sair bütün amellerini ne ne yapıyor hiç geçersiz, yapmamış yerine getiriyor. Ben bununla tevhidi nasıl anlamak gerekir demeye, yani arkadaşın sorusuna tam cevap vermedim ama tevhidin önemini anlatmak istedim. E, çok büyük bir maham değil mi hocam? Efendim? Tevhid maham değil Çok büyük bir maham değil mi? Makam mı demek şekliyle? Evet. Nasıl? Yerelerde bizim anlayacağımız ötesinde bir şey değil mi? O, o zaman mesul olmayız. <gülüyor> anlayacağı, yani anlamamız öte, İ, id bahsetti. idrakimiz ötesi. Sen şunu mu anladın? Hocam. İdrakimiz ötesi bir Hocam. şey dersen, Hocam. ha efendim? idrak. Bizim bir inansız. O zaman mesul olmazsın. Allah niye bize mesul tutup da seni ebedi ateşe sokarım diyor? Allah zalim mi, despot mu aşağı be kerlam? Hocam orada Bak şimdi mevcut. şöyle anlayın. Eğer tevhid, tevhid bir çobanın dahi. Anlayacağı seviyede ki, seni mükellef tutmuş. Bir valinin dahi aynı mesuliyette mükellef olduğu bir şey ki, seni mesul tutmuş. Benim anlayamadığım, idrak edemediğim, kavrayamadığım bir şeyi eyleme dökmek mümkün mü? Ondan sonra bunu benden sorumlu tutar mı? Beni, tabii yani fıtri hasletlerle tecihiz eden bu Allah, beni bu hitapları anlayabilecek seviyede yaratmış. Nasıl? Şimdi içinizden birisi Allah göstermesin. Yani aramızda bir ama olsa da, ben yazılı bir kağıdı çıkartıp ona oku desem bu ne demek olur? Ha? Ama oku diyorum. Bu ne demek? Ne demek bu? Görmeyen adama oku diyorsun. Bu kimin aptallığını gösterir? <gülüyor> Gösterenin. Asha Allah. Anlamadığımız şeyler sorumlu değiliz. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah hiçbir nefse takatını fevkinde bir teklif yüklememiştir diyor. Allah beni sevme hasletiyle teçhiz etmiş, doğru mu? İnsan bu aleme gelirken bazı fıtri hasletlerle teçhiz edilerek gelmiştir. Yaratılışında bu vardır. İnsan denilince ne anlıyorsunuz? Hangi ırktanı <gülüyor> anlıyorsunuz? Ha? Hangi renkten olan anlıyorsunuz? Evet. Hangi dilden olanı? Hepsi. Hepsi. İnsan. Herkes sever mi? Evet. Sever. Herkes korkar mı? Korkar. korkar. Herkes huz eder mi? Evet. Eder. Herkes de bir sığınma hissi var mıdır? Evet. Var. Güvenme duygusu var. Birilerine saygı duyma var. Anlatabildim mi? Bu hasletlerle biz, biz teşhis edilerek gelmişizdir bu alime. Bunlar bizim fıtri hasletlerimizdir. Allah'ın da yaratma gayemi, yaratılış gayemiz olan tevhid'i bize dönük kullanırken sevmeyi ele alıyor. Allah sevmeyi tevhid'den bir bab kılmış bilir misiniz? Kur'an'da diyor: "Ve mine'n-nâsi min İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a eş ve ortaklar edinirler nasıl? Allah'ı severmiş gibi severek. Bakın, sevmek tevhidden bir bab olmuş. Allah'ı sevmek. Allah'tan gayrını sevmeye ortak edinme diyor. Bizde sevme var ya, sevme. Bize sev diyor, nasıl olsa seviyorsun. Ama sadece beni ve benim için sev diyor Allah, öyle mi? Sadece beni ve benim için. Sevme var. Ama birisine oku demek ne kadar abesse, eğer bizde sevme duygusu olmasaydı Allah bize beni sevin sadece beni sevin benim için sevin demezdi. Sonra Kur'an'a dönüyor tekrar. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yehibbukumullah. Muhammed de ki onlara diyor şöyle iddia edenlere, biz Allah'ı seviyoruz diyenlere. Allah'ı sevmeyi de anlatıyor. O Allah'ı seviyoruz diyenlere de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor peygamber. O zaman Allah da sizi sever. Allah izah etmedik, hiçbir şey bırakmamış. Bizi akıl ötesi bir anlayışla, akıl bizi, bizi akıl ötesi bir meseleyle muhatap tutup da haşa hesaba çıkmaz. Bu zulümdür. Hocam, o zaman ve işte vahdet-i vücutun ilah tanımı zalim ve despot bir ilahdır. Hocam o zaman Nevlana'nın felsefesini Anlamış olduğu tevhid inancıyla benim anlamış olduğum tevhid inancının arasında bir şeyi görebilir miydiniz? Celaleddin-i Rumi hiç kitabını okuyan var mı? Mesnevi. Celaleddin-i Rumi deyince aklınıza ne gelir? Mesnevi. Celaleddin-i Rumi deyip Mesnevi'yi ondan ayırmak mümkün mü? Değilse hayali bir. Celaleddin-i Rumi çıkar değil mi? Öyle mi? Mevlana eşit Mesnevi'dir. İslam eşit nedir? Kur'an'dır. İslam deyip Kur'an'ı, sünneti ayırmak ondan mümkün müdür? Değildir. Mesnevi kim okudu içinizde? Ben. De, Ramazan. ben, biraz ha? ben biraz Ramazan okumuş. Başka? Ben de, bir başka, başka bir şey okudun sen, sen dokudun okudun. Sen dokudun okudun. Siz? Sen de. Bu da var. Çelebi de okumuş. Başka? De. Hüseyin de şöyle böyle okumuş. Sen? De. Sen de okudun. Güzel şimdi. Mesnevi'nin mukaddimesini bana bir anlatacak, anlatacak var mıdır? Ne yazar? Ben yardım ederim ve okuyanlar yardım etsin. mesnevi Aynen Kur'an, Kur'an'da nasıl vasvedilirse öyle. Güzel hatırlamışım. ifade de olarak... Sağından solundan batıl gelmez diyor, o da diyor. O da diyor. Güzel. Güzel. Kuran'da bir başka şekilde kendisini tarif ediyor. Şey de mesnevi de de aynı. Çok güzel. Şey. Çok güzel. Yani Çok bir, bunu güzel. benim şey dişim. İlk önce Kuran'da Kuran'ın tarifini ben Kuran'dan bir çıkarmıştım. Aynılarını da görünce. Aynı yani. Güzel. Olarak... Bu kardeşimiz bak çok güzel orayı okumuş. Allah'tan indiriliyor. Tabi o da var. aynen tabi. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Arkasından önünden sağından, sonunda batıl gelmez diyor. Bu kardeşimiz mesnevi dinliyor musunuz? Bu dinliyor musunuz? Bu kardeşimiz mesnevi güzel okumuş. Hocam ilk tarz diyor. Celal mi? Mesnevi'nin mukaddimesinde yok deme hakkı var tabi. Bize de ne düşer? Ispat etme. Bak o kardeşimiz okumuş. Ben de. Bak, aynısının varlığını diyorum başka, o da okumuş. Başka, o da okumuş. Bak, okuyan kardeşlerimiz bunu diyor şimdi. Bu okudu diyenlerin adedi çoğul, ne kadar olursa olsun haklılıklarını ispat etmez, insaflı olmak gerekir değil mi? Yani bu okudu diyenlerin adedi elli de olsa, yok diyen kardeşimiz bir tane de olsa, değil mi? Bunların haklılığını, onun haksızlığını göstermez. Bunların açıp o kitabın başından göstermeleri gerekir değil mi? Evet o kardeşimizin evinde varsa onu alıp bak hem de senin kitabının başında bu var diye göstermek gerekir. Burayı böyle tutalım. Hem de alemlerin Rabbinden indirildiğini söylüyor. Onların hepsi ne yapmış biliyor musun bakın ilk pislik. Muhittin Arabi Fıtrat Mekki'yi yazarken bana bir melek yazdırdı diyor. Celaleddin Rumi alemlerin Rabbinden indirdi diyor. Said Nursi yazarken bana yazdırtıldı diyor. Mahmud efendi tefsir yazıyor. Peygamberin kabrinin orada yatıyordum bana yazdırtıldı diyor. Bursevi bana yazdırtıldı diyor. Falanı yazdırttı diyor. Filanı yazdırttı diyor. Maşallah ne kadar da çok vahiy gelen peygamber varmış. Neden yazdırtıldı diyor. Ne kadar da neden yazdırtıldı diyorlar biliyor musun? Birimiz çıkıp onda hata bulduğumuzda. Bu yazdırtılmış sen kimsin demek için. Bakın bu vasıf sadece Kur'an'ındır başka mesnevinin mesneviye şu ifadeyi kullanıyorum bak teyip dağılıyor çok net diyorum en pis en çirke porno mecmuadan daha çirkin kıssalar var Mesnevide. eğer mesnevi Allah'dan olabilir, hocam. <gülüyor> Mevlana, <da> <gülüyor> eğer, se <gülüyor> eğer senin diyeceğin bir şey varsa ben müsaade edeyim anlatın Buyur. ama ...ben derken bitireyim ondan sonra... ...ha, en pis, en çirkef... ...dinleyin... ...en pis, en çirkef porno mecmuasından... ...daha çirkin... ...manzaralar... ...var mı çocuklar, okudunuz mu? Var. Okuduk hocam. Okudun mu sen? Var mı? Ben bir şeyini o de okuduracağım. Var. Bitireyim. Bir saniye ondan, ondan sonra. <gülüyor> Bitireyim şunu. Ya, ben sağ olduğum müddetçe Bitire bu ağacı hakimin yolunu Bitireyim sordu. şunu. Ya, bu Bitireyim bakarım, kıssayı. Bizi arım, o sözlerinden de bizi Bunu da açıklar. açıklayayım. Ha, ha. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> ama bakın, birisi ama birisi konuşurken <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ama bir, bir, bir, bir Ko birisi konuşurken konuş sormayın demiyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> birisi konuşurken konuşan adamla ikili ilişkileri sağlayabilmek için onun konuşmasının bitmesini evet. saat vereceğiz. Ben bir isteyen varsa el kaldırır. Sorun bir dakika bitireyim, başlayayım derim. Size söz hakkı vermezsen istediğiniz yerde kesip durdurma hakkınız olur mu? O bu gayet normalde Bence biz birbirimizi anlamalıyız. Ben şimdi bu iddia ettiklerimizin en çirkin, en çirkin, en çirkin en azından size mesnevi de ellinin üzerinde böyle çirkin porno manzara gösterdi. Eğer mesnevi bir din kitabıysa o din kitabını kızınızın yanında okumaktan hayal eder misiniz? Ha? Olmaması gerekir değil mi? Öyle mi? Eğer o bir din kitabıysa şurada ben açıp da bir kadınlara ders verirken veya bayanlar yan taraftayken açıp onu okuyabilmeliyim değil mi ben? Sıkılın mı? Hayır. Kızınızla hayır. Bu karınızla dahi okuyamayacağınız kadar çirkin hikayeler var. Bakın. Bir size e, en edeplisi demeyeyim de belki benim anlatmada zorlayan zorlanmayacağım bir kıssasını anlatayım ben. Bakın şimdi ne diyor? Aynen. Hangisini alırsanız alın tek ifadeyle kullanacağım. Karının birisi kocasının önünde birisiyle zina etmeyi murad eder. Kocasıyla beraber tarlaya gider. Kadın armud ağacına çıkar. Bunu almayabilirsin baba. Armud ağacına çıkar. Den sonraki gelen kandan soruyor da istihadeden izale et, temizden namazını kıl diyor. Bir şey diyemiyor. Nasıl nasıl ey Allah'ın Resulü diyor anlayamayınca Ayşe Valdemiz kadını içeri çekiyor. Sen ne anlayışsız kadınsın bunu demek istedi diyor. Allah Resulü şer'i bir meseleyi anlatırken bile hayanın edebin ölçüsünü aşamıyor. Bakın. Hele o kızınızdan karınızdan okuyamayacağınız dediğim var ya. Arkadaşlara sorun yerlerini görün de kendi kendinize okuyun. Sesli okuyamazsınız. Gelelim şimdi bu kardeşimizin dediğine. Bir daha sor, onu bu da kardeşimizin. Da. Ben başta şöyle dedim. Mesnev, e, Celalet, hocam, şu soru, şu cevabı bir... şey evet. <gülüyor> Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bir sürü hadis yani kurabeya, İsra'liyat, hadis Resulullah'tan geldiğinde soru O zaman burada durun, durun ya da ben hocam, bunun cevabını vereyim Hayır, şimdi burada durun şunun cevabını vereyim ona sonra ilk sorunuzun Ben sohbetin başında o kardeşimiz Mevlana deyince akla ne gelir diye size sordum mu? Sordum mu? Sordum mu? Sordu mu? Mesnevi gelir dedik değil mi? Celalettin Rumi deyip de Mesnevi'yi ondan ayırmak mümkün değildir dedim değil mi? Evet. Celalettin Rumi varsa Mesnevi de var. Mesnevi yoksa o da yok, hayali bir. Bunlar neyi kastettim? Ben hadisçiyim, bizim üslubumuzda bir sahih haberin nisbetini tespit etme yolu vardır. Peki, diyelim doğru... Mesneviye katkılar yaptılar, sokuşturdular. Evet. Doğru mesnevi nerede Allah aşkına gösterir misiniz? <gülüyor> Demek kardeşimizin söz mesnevi'den... Bak, bu aynı o hikayelerin zikredildiği yerde mi? Şimdi ben bakın, bakın, sorayım da cevap. Siz soracağım. o kitabı şu benim dediğim mesnevinin mukaddimesinde okudunuz değil mi? Ha bak, bu sözler aynı kitapta mı? Yoksa bu tamam, kardeşimiz... Bakın şu mevzuyu de bitireyim orası. de sorun. Daha birinci soruyla meşgul oluyorum. Siz şimdi... Evet, sorun, soracağın soru bununla bağlantılıdır, ondan sonra birbirine bağlayın. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından <gülüyor> sonra bir sürü hadis... Soru mu izah mı? Tamam, soru soru, izah soru değil. O zaman, o zaman soru sigatıyla sorun. Evet, aynı o şekilde, yani bununla bağlantılıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bir sürü hadis türetildi. <gülüyor> ve o hadisler sonradan ayıklandı. Ayıklanmayanları da var. O hadisler ayıklanmadığı müddet içerisinde öyle tapık şeyler ortaya çıktı ki Resulullah'ta rivayet edilmiştir diye. Peki eğer ayıklanmamışsa ve bugün günümüze gelmişse Biz onu Resulullah'tan gelmiş olarak kabul edebilir miyiz? Bir, Bu böyle bir şeyleri, böyle bir insana nasıl affedebiliyorsunuz? Bu iki. Başka? Aynı soruya? Suriye... Sen aynı soruyla Hüseyin Efendi kabul etmedi. Bunları büyüdürmedi. Mesela Mevla'nın kitabında eklemeler olabilir. Anlaşıldı. Şu kafayı kaparmıyorsunuz. Allah Ali Kerim der Allah muhafaza değil mi? <gülüyor> Geranın son ne zaman başka. Burada bu sö söylediğiniz sözler kendisine aitse belli bizi arz ettiriyor. Başka. Tabii. Başka. Başka. Başka. Başka. E, soru mu? Soru sorun şimdi de. Yorumu az Harika, sonra yapalım. Başka konuda soru sorabilir miyim? Yok, aynı mevzuda kalalım. Başkasını bu bittikten sonra. Bu bitsin sonra. E aynı Celaleddin evet. Rum, Rumi Rumi'nin şu mevzunda bir soru sormak isteyen var mı? Evet, Tamamdır şey Şimdi onu danmetin. oradaki sizin, bazı, sizin herhalde biraz sonra cevap verecek bir mevzu. Şu an hemen doğrudan doğruya alakalı. Ve bu kardeşimizin son kitabında bu girişinde eğer ben diyor Mevlana zamanında yaşamış olsam mesneviyi yazardı. O benim zamanımda yaşasa idi risaleleri yazardı diyor. Yani. Bunu yazardı diyor. Eee izahlı de soru mahiyetinde gelsin. Kardeşimizi destekleyecek mahiyette ve benim söylediklerimi tenkit edecek mahiyette bir soru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey soru. Evet. Tamam. Ve evet. doğrudur. Ben risaleyle Nurlar'la namaza başladım dediğin. Ben risaleyle başladım. Soru soracak var mı bak başladım da kestirtmeme aynı ondan sonra. Tabii ya kardeşimizi destekler mahiyette, o cihette beni bu mevzu da tenkit eder bir mahiyette. Hiç, hiç bir şey hocam. Hayır. Celalettin Rumi. O, o. o bittin ondan sonra. Yani bu lafı öyle o şeyleri kast da ki ben sağ olduğum müddetçe Kur'an-ı Hakîb'in yolunun sonudayım. Başka o sözlerinden başka kimse hak ben ondan da bizarım, o sözlerinden de bizarım. Sen tekrar ediyorsun tekrar ama. Sordun. ananı. Yani. Başka soracak ben var mı? Şunu demek istiyorum. Bu da soru mahiyetinde de. Yani bu kadar ağır bir şekilde eleştiri hak ee, ben onu? Eee... Tabii. Şu, bunda... Ben çok şeyler söylediniz de, Sizinkine... Ben... Başka var mı? Tıpkı <gülüyor> ben kast edileceğim acaba doğrudan doğruya, Allah vahy ihtimali asla mı yoksa... E, Allah yazın, bu yani. iki kardeşin sorusunu yazın sana, unutmayayım. yayın. <gülüyor> Yok ya ben şu, yani bu kadar hakaret <gülüyor> hayır, edeyim... Hayır, yazın da, yani cevap vermemi yani unutmayayım, cevap vermemiş olmayayım. Peki, başka? Evliyalar peygamberden rabite alır mı? Git yani Celalettin Rumi'yi halledelim de ondan sonra. Yani Ali yani bu konuda mesela evliyalar da tadını <gülüyor> şu şey olsun. Celalettin Rumi'ye Celalettin Rumi'ye anlatalım ondan sonra. <gülüyor> ee, bu kardeşimiz ayrı sordu, o kardeşimiz ayrı sordu. İkisini de yaptı. Böyle bir manasında Aynen. Allah'ın izniyle. Yani bana yazdırtılmış vahiy, ilham bunu mu kastediyor ne diye? Sıralayıver. Vesaire vesaire soru işareti bu. O kardeşimiz de böyle bir itamı hak ediyor mu? O kadar, bu kadar. Hak, hak ediyor mu? Diye. Güzel. Başka? Seansı kapatıyor mu? Ben istekleri? Vahkede bir Biraz daha sonunda. Başka? Yok. Değil mi? Bitti. Güzel. Bakın şimdi. Birisine bir kitap nispet edilirken o kitabın bir senet zinciri olmalı. Eğer o kitap bir bütünse, bir bütünse cüz değil, toptan bir kitapsa, tek senede sahipse, o kitabın aslının, orijinalinin, aslının, müellifinden, <gülüyor> yani bizzat onun tarafından imla edildiğini gösteren bir orijinal ister. Eğer, o kitabın muhteliyatı, muhtelif muhtelifse, aynen hadis kitapları, o kitabın nispeti, senedi olduğu gibi her sözün de bir senedi olması gerekir. Anlatabildim mi? Her sözün teker teker senedi olacak. Başka türlü mümkün değildir. O kitabın doğruluğunun ispatı. Şimdi, arkadaşın dediği doğru. Peygamber'e çok şey iftira edilmiş. Peygamber'e iftira edilen sözleri onun mu dediği kanaatine varalım da onu itam edelim? Hayır. Öyle mi? O dememişse dememiştir, o sözler ona nispet edilmez. Fakat peygambere nispet edilen sözlerin kül, bütün cüz, teferrat olarak her sözün nispetinde yani onun nispetinin doğruluğunu, yanlışlığını tespit etme imkanı veren malzeme var. Senet var. Tek tek sözlerinin senetleri, kitapların adı var. Asılları var. Dönelim mesneviye. Hakikaten bu kitabın nisbetinin doğruluğunu ispat etmek zor. Çünkü malzeme yok. Bu doğru. Hele bizim sizin çık yani elense bile bu bizim yani hadisçilerin eleğinden kurtulması mümkün değil. Yani senedini ispat etmek doğruluğunu hiç mümkün değil bu kitabın. Ama toplumda yerleştirilen bir şey var. Celaleddin Rumi ve Ayağı yedi kat yerin dibinde, kafası da yedi kat semaya ulaşmış bir veli var. Büyük mü? Büyük. <gülüyor> Bu kadar büyük bir velinin varlığı ne ile ispat ediliyor? Herhalde şu Mesnevi ile. <gülüyor> Veyahut Fihi Ma Fihi kitabı ile. Hiç duydunuz mu Fihi Ma Fihi'den? <gülüyor> fihi Ma Fihi. O kitap hakkında bir iki tercüme vereyim. Şu an benim daha hala hayatta olan bir dostum var. Bu Orta Doğu'da öğretim üyesi 1114 tane profesörün bir kapı dışı edildiği hadisesi var biliyor musunuz geçmişlerde? Onlardan birisi benim diyor dinden çıkmama sebep fihimâ fihidir. Ben böyle bir İslam'ı kabul etmem diye. Ve şu an yaşıyor da <gülüyor> Müslüman. Doğru bu kitapların nispeti böyle. Peki Celaleddin Rumi bu kitaplarıyla büyükse bu kitapları var olduğu nispette büyüktür. Bunları onlardan ayrı düşülmek. Bizim düşmanlığımız Celalettin Rumi değil. Bakın, şahıs değil. Böyle bir şahsın varlığı, bile varlığını, varlığı bile şaibelidir bu kitap kaldırılırsa ortadan. Kim ispat ediyor onun varlığını? Bu kitap o varlığı ispat ediyor. Müşkülat bak ne. Bu kitap hakikaten sağlı sollu, şu pis sözde, pis sözlerin sokuşturulduğu bir kitapsa bu kitabın bu pis sözler sonradan sokuşturulmuş bunlar doğrudur demeye yarayacak, bize imkan verecek aslı nerede bu kitabın? Bunu sormak gerekir değil mi? Doğrusunu yanlışını birbirinden ayırt eden hangi malzeme hangi imkan var? Doğru, doğruluğunu ispat çok zor. Peki bunu kaldırıp atalım buna müttefikiz. İçinde doğru sözler varsa o zaten Kur'an'ın sünnetindir. Atalım. O zaman Celalettin Rumi nasıl tanınır? Bu şimdi bir. Buna çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Bir de tahrif dediğimiz bir bela var. Bilir misiniz? Tahrif nedir? Tahrif nedir? Bozma, bozma, Neyi bozmak? Aslını. Ama <gülüyor> haklılığını kaybettirecek şekilde değil. Var. Çünkü batılı yutturabilmenin en kolay yolu hak bir iki söz edip arkasından batılları yutturmaktır. Tahrif budur. <gülüyor> Tahrifin belası inkardan daha kötüdür bilir misiniz? Neden? Bakın, eğer Yahudi ve Hristiyan alimleri Tevrat ve İncil'i inkar etselerdi ne olurlardı? Kafir. Bu küfürleri kime münhasır kalırdı? Kendilerine. Gelen nesillerden iman etmek isteyenler taze vahiy bulurlardı değil mi? Ama bunlar inkar etmediler, tahrif ettiler, yine kafir oldular değil mi? Ama bu sefer küfürleri kendilerine münhasır kalmadı. Sonradan gelen nesiller, iman etmek isteyenler elde bozulmuş, tahrif edilmiş Tevrat İncil buldular. İman etmekle etmemenin arasında fark kalmayacak şekilde. <gülüyor> ha. Tahrifin belası inkardan korkunç. <gülüyor> Batılı yutturmanın yolu da hakla karıştırarak yutturmaktır. Anlatabildim mi? Bu şimdi. Dönelim bu gibi sokuşturmalardaki şeye. Mektubatı okudunuz mu hiç? Okudum ben. Birinci mektubu. Şey, İmam diyorsun, değil mi? Ha, birinci mektubu falan. Okudum. Hatırladığım bir şeyler var mı garibine giden? Allah'ın zahir ismine mazhar olmayı anlatıyor bir tecellisini. Bakın ne anlattın. Etti. bu tecelliye münkad oldum bundan daha güzel bir tecelli görmedim diyor. Bak, Arapçasını okuyun daha net söyler bu. Türkçesini biraz kırpıyorlar. Hayır, Tasa yani. Birinci mektup tasavvuf ehli Allah'ı anlatırken inandıkları ilahı bir kadın gibi tasvir ederler bilir misiniz? Gidin okuyun hepsini. Muhittin Arabi'de hepsi aynıdır. Celalettin Rumi'nin kimyayla hikayelerini açın da okuyun. Evet, çok Kardeşlerimizin tevhidi bu. Hayır demiyorum. Kardeşlerimizin tevhidi o. Ama bizim tevhidimiz bakın ne diyor Allah'a orta. Allah'a bir kadın şeklinde çizmek değil. Şimdi gelelim. Gelelim şimdi. Celalettin Rumi'nin tekrar bu mevzu. Daha birçok hikaye zikredebilirim böyle. Bütün sayır kitaplardan kıssalar. <gülüyor> doğru. Arkadaşımız bize doğru bir mesnevi getirsin senetli sepetli, Celalettin Rumî'nin kitabı bu desin ama bu sözlerin aynı zikredildiği kitap değil. Benim dediğim sözlerle, bizim dediğimiz sözlerle, bu pisliklerle aynı kitap zikrediyorsa, aynı kitaptaysa hiç uğraşmasın, zahmete girmesin. Şimdi bu söz Mevla ama, ait mi değil mi? Okumuş mu, ben okumadım. Bak şimdi, az önce ne dedim? Tahrif inkardan kötüdür. Batılı yutturmanın yolu zaten haklan karıştırarak hakkı sana gösterip arkadan batılı yutturmaktır. Şu an bakın Tevrat'a biz ne diyoruz? Muharref diyor muyuz? <gülüyor> Hristiyanlarda. İncil'e Muharref. Bak Bukhari'de ne diyor? Ehli kitap size bir haber naklettiğinde yalanlamayın. Ve hemen doğrulamayın diyor. Yalanlarsanız ondaki bulunan daha hala bulunan doğruları. Şu anki Tevrat ve İncil'de doğru yok mu? Var. Var. Ondaki bulunan doğruları yalanlarsınız. Tasdik de etmeyin. Ondaki yalanları, iftiraları doğrulamış olursunuz diyor. Biz Tevrat'ta muharref derken umum manada hepsi batıl demiyor. Mesneviyede herhalde biz şu sözleri çıkardık konuşuyoruz değil mi? Bakın, aynı tipte Asena Duygu derne bir gazeteci var. Ee, i̇ki sene oldu zannedersem. Şöyle bir yazı yazdı. Yunus ömrü boyu şeriatla mücadele etmiştir. Zaman de bir başlık attı. Yunus'umuzu da çaldılar diye ağlıyor zavallı. De adam o Yunus'un kim olduğunu öğrenmiş, sen uyuyorsun. Doğru, Yunus hayatı boyu şeriatla mücadele eden birisidir. Biz değil, Osmanlı devrinde bile Ebu Suud Efendi Yunus'un küfürüne hüküm vermiştir. Bir sözüne binaen. Cennet cennet dedikleri bir iki bir iki huri ve gılmandan <gülüyor> ibaret. Bana seni gerek, seni gerek sözüne binaen. Bak Yunus ne der, nispet edilenlere. Onlar gitti mi Yunus da biter zaten. Aynen bu da mesnevi tipinde ispatı. Kıldan ince, kılıçtan keskin, köprü yapmışsın, kulların gelsin geçsin diye. Kulların şöyle dursun, abe tanrı erkeksen sen geç diyor. Abdullah büyük denilen adam da bunu Ramazan'daki ilahilerde çok okur, buyrunusun. Ne dersiniz buna? Bakın tasavvufun safsatasına şimdi. Tasavvuf denilince biz isme takılıp kalmış değiliz. Kelimeler önemli değil, hiç önemli değil. Öyle mi? Tasavvuftan maksat takva ise, Allah'tan korkmaksa, Allah korkusu ne demek? Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından sakınmaktır değil mi? Takva budur. Eğer tasavvuf vera ise verane, şüpheli şeylerden sakınmak. Eğer tasavvuftan maksat zühd ise... Zühd nedir? Askarlık ile iktifadır. Yetinmektir. Çok çok yemek kaynatabilirsin mutfağında. Çok çok elbise alabilirsin ama azlıkla iktifa ediyorsun. Eğer tasavvuttan maksat zikirse, tasavvuttan maksat güzel ahlaksa, tasavvuttan maksat Kur'an okumaksa bunun adı İslam. Neden başka isimler takıyoruz biz buna? Ha? İsimlerin de bir aldatmacılığı olduğunu bilir misiniz? Aynen bizimkinlerin dediği gibi, biz İslam'a karşı değiliz, teokratik bir düzene karşıyız. Ta temeli bizden ha, onlardan değil hiç araştırmayın. Siz Darwin diye birisini duydunuz mu? Ben, ben, ben, ben, ben. Kim bu Darwin? <gülüyor> İzafiyet Teorisi'nin sahibi. Yani? yani tekamül sistemi dediğimiz evrim nazariyesinin sahibi. Gavur mu bu? Ha? Ben, ben, ben. Bay gavur vay. Bak şimdi. Darwin ne zaman çıkmış? <gülüyor> ha? 1800 senelerinde. Siz Darwin'i solda bırakacak, Darwin'in belki onun 10. Yani. torunu olacak adamların da bizde olduğunu biliyor musunuz? Bizde olduğunu bir İbrahim Etendi. Bizde olduğunu biliyor musunuz? Açın, Allah aşkına gidin Diyanet'in bastırdığı mukayese kitabı var. Celalettin Rumi Darwin'ci bilir misiniz? Açın gidin okuyun kitaplarını daha Diyanet de bastırdı <Gülüyor> e, da Darwin'in konkurans vital diye hayat mücadelesi diye bir teorisi vardır aynısını Celalettin Rumi'de bulursunuz. Darwin'e niye kızıyorsunuz siz? Diyanet bastırdığı kurtlar şeytan neslinden geliyor diye kitap da bastırdı. o bastıran, o bastıran adam bunda, Diyanet, bunda ne? bak şimdi Diyanet, Diyanet. o şimdi Diyanet, Diyanet işkembeden atmadı bak Diyanet sizin büyük veli dediğiniz Celalettin Rumi'yi de tasdik eden şu Bursevi var ya ruhul beyan sahibi nasıl birisidir? Ruhul beyan sahibi Kürtler hakkında onu diyor. Celal, diyanet işken beden atmıyor bak. Basdı Ma daftım ötülükle. Bak hayır demiyorum. Ama diyanet bunu işken beden atmadı. A önce bugün bu amca demişti Ruhul beyanı falan kabul eder misin diye de o adam işte gidip tefsir, gidin tepsinin yazıyor. Anlatmak istedim bak pisliğin. Aynen diyanetin bastırdığı şeyin aslı o kitapta. Mesele. Sübhanallah. Celaleddin Rumi, Abdülkadir Şibli, İbrahim Hakkı, Erzurumlu, tamam mı? Gidin bakın kitaplarına Darwin'cidir, okuyun. Darwin nazariyesini okuyun, gidip onu okuyun, hiç kızmayın. Birisine bir şeyden gavur deyip de başkasına çatmayın. Şimdi biz tasavvufa neden karşıyız? Bak yutturmak istediklerine bize isimler. Tasavvufcuların Hakikatle şeriat farklı farklı şeylerdir dediğini duydunuz mu? <gülüyor> Bak biz zikre, takvaya, Allah'ı anmaya, Kur'an okumaya, güzel ahlaka kim karşıyım derse bu dinden çıkar. Çünkü Kur'an'ın emrettiğidir bu, öyle mi? Öyle mi? Bu Kur'an'ın emridir. Biz buna karşı değiliz. Tasavvuf deyince ben bunu anlamıyorum. Bunun adı İslam'dır, başka isim de koymak gerekmez. Tasavvufun... Şeriatla hakikat farklı şeylerdir. Şeriatta haram olan, hakikatte helaldir dediklerini duydunuz mu? Duydunuz mu? Şeriatta başka hükümdür, hakikatte başkadır. Takva başkadır, fetva başkadır dediklerini duydunuz mu? Bakın bu neyi kastediyor? Ne bu? Şeriatta haram dedi, Allah'ın haram dediği bu saydıklarımızı, Hakikatte bunun ma ma maksadı başkadır, sen anlamıyorsun. Bunu yaşamadan anlayamazsın ki diyorlar. Allah'a ben hamd ediyorum onları anlayamadığımı. Bakın şimdi, siz birisi gelip dese, Ebu Yezid-i Bistami'yi görmek, Allah'ı görmekten yetmiş derece üstündür dese ne dersiniz? Ebu Yezid-i Bistami'yi görmek, Allah'ı görmekten yetmiş derece üstündür dese, ne dersiniz? O sözün bir O sizin bir iki kelime. ya. Ebu Yezidil Bistami'yi görmek. Onun üzerindeki diyor, Getirin ilhayı da göstereyim. Getirin bakalım. Getir. Ben bak, diyor ya. Bak, hiç tasa Çok değil. Hiç tasa değil. Getir kitabı aynen olduğunu. O zaman getir. Getir. Bakalım, tabii. getir hadi. Hadi kardeşimide müsaade edin gitsin getirsin. İlay getir. Ha işaretli ihyayı getir. İhyayı, Ebu Yezidil Bistami'yi görmek. Kader bu bak nasıl arkadaşın anlattığı yer saptırma. Müridi bir gün Allah'ı zikrediyor. Böyle. Anlattığı yere bakın şimdi getirirse daha hoş olacak. Sen Çok git bakıyorum. getir. Hı -hı. Meşgulken diyor ki sen diyor Ebu Yezid'i bir gidip görsen cevap vermiyor müridi. Tekrar diyor sen Ebu Yezid'i bir gidip görsen Allah'la meşgul olanın onunla ne işi var diyor. Hı -hı. Tekrar diyor sen diyor onu bir görseydin Abi bir şey. Aynen. Be. Bak, dinle. Bak arkadaş, iyi dinle. Biz evet. Bak, ben hadisten meşgul olan birisim. Lafızları naklederken ve Arapçadan, Arapçasını okuyun. Daha dehşetli böyle Ama ibareler şey vardı Hiç bayağı umurumda değil. Bak, hiç umurumda değil neden söylemiş. Derdim o değil benim. Evet. Bak ne. Sonra diyor, kızdım onun sözüne. Sen Ebu Yezid'i görsen, diyor. Onu görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür o sözüne kızdım diyor. Celallendi buna kızdı denmez. Meselenin önemini anlatmak için bunu yaptı. Kardeşin dediği gibi ayyaş olup sarhoş olup da bilmeden bulaş çıkmış demek değil. Ben şimdi tasa değil onu. Bu söz aynen böyle. Arapçası daha pisdir bunun. Şimdi Allah'ı görmek, e, Ebu Yezid İlbistami'yi görmek, Allah'ı görmekten daha eftaldır bu söz ne demektir bir der misiniz Allah aşkına? Bakın, Dememiştir, ispat ister. Ben dedi diyorum, Getirirsiniz kitabı. Allah'ı görmekten daha üstündür demek ne demektir bilir misiniz? Bu söz ne demektir? Senin için evladır diyebilir yani. Mesela Allah Allah'ı Buraya biliyor, sen o dağılardır. o şekilde değil. Bir... Arada diyor ki ben sinirlendim, ondan nefsime hakim olmadım. Ve ağzıma bu kelime çıktı ve 70 gün ona ön tövbe ettim diyor yani. Ooooooo. Tabii babam. 70 gün? Böyle şey bir şey geçiyor, tabibi ayetlemem. metni hatırlamadım. hatırlamadım arkadaşın sözünü iyi dinleyin. Yalnız metni tam hatırlamadım. Ha, arkadaşın sözünü iyi dinleyin. Ben diyorum ki. O zaman hatırladığın zaman, ben. hatırladığın zamandı. Zaman o zaman hatırlayınca de, karıştırınca. E, Kulağımıza verme bu sözünü, hatırla yani, ondan sonra de. Çünkü seni tövbe itham ederiz. Tövbe ettim Efendim? Tövbe ettim. Aaa tövbe ettim diyor mu? Onu mu kastettin? Onu e, mu ka Hayır. Hatırlamıyorsan oraya bırak. Ama hatırlıyorsan de mi? duyalım. Evet. Tövbe ettim diyor. Hatırladım kadarından. Hatırladım Ya evet hayırsa hatırlamıyorsan kitap geldiğinde tamam, konuşuruz. Ben ben sürücüsüm. Sürücüsüm. Güzel tamam geçtik şimdi. Aynen bu söz. Arapça ifadesi daha kötü. Ha. Ne demektir bilir misiniz? Biz de insan Allah aşkına. Allah'ı görmekten daha üstündür. Allah aşağılamak. Var mı başka maksat? Kim derse desin bunu. İşte şeriatta bu küfür, hakikate gelince bunun bir manası var. Hocam oradan, o, oradan Bakın, da, oh, bakın o, ne diyor? Yani. Hocam o bakın. Şeriat, şeriatta ayrı, hakikatta ayrı, oluyorum size ait. Öyle bir şey dememiş yani ben o dedi de demedim evet, ki zaten aman, bunu o yöne Hay yani. ben o dedi demedim bak Türkçe konuşuyorum ama o dedi demedim ben ama. şeriatın şeriatın, e, tarikatın bir sistem kaidesi var şeriat ve hakikat diye ikiye ayırdıklarını duydunuz mu dedim değil mi? bütün tarikat var mı bu tarikatta? var bunu neden kullandıklarını ben size anlatmak istedim aynı kitapta bizim semamız, sema nedir bilir misiniz? ha? sema Sema değil Şu tasavvuf ehlinin deflen zurna yaptığı raks var ya, Sema budur Bizim semamız Kur'an okumaktan yedi vecihle üstündür diyor Bizim semamız Kur'an okumaktan yedi vecihle üstündür diyor Aynı kitapta yazıyor Benim bildiğim namazdan üstündür Seninki olabilir de bizi karıştırma mi? Seninkinden olabilir olur. olur ona itiraz edin Seninkinden olur ayıpken diyor. Seninkinden doğru. olur. Doğru. Ama doğru. Diye, Seninkinden de... olabilir. Evet. Doğru. Seninkisin ama seninkini sormuyor. Ama olabilir burada. Bak, sormuyor. Ben deneyim. Seninkinden olabilir bak. bak. Ama ben, ne? şimdi bakın aklımı kiraya vermedim. Öyle mi? Aklımı kiraya vermedim. Bu sözü ben şeriata göre ölçerim. Ben bir Müslümanken bu soru bana sorulsa, ben bunun hükmünü vermekle mükellefim efendim tasavvuf ehli sekre halinde bunu söylemiş şatat halinde söylemiş bakın Allah zikredeydi kendinden geçmek büyük bir mertebe ise eğer herhalde bunu e ilk önce yapanın Allah Resulü olması gerekmez mi ondan daha güzel Allah'ı zikreden bir varlık var mıdır var mı ondan sonra herhalde Allah'ı en güzel zikredenin sahabeler olması gerekmez mi Onlardan hiçbirisi zikredip edip kendinden geçip de, ben Allah'ım dememiş de... ...bunlar ne büyük mertebelere ulaşmış arkadaşımızın dediği gibi... ...ne büyük mertebelere ki, ulaşmış ki Hz. Muhammed bundan mahrum kalmış. Arkadaş doğru, okuduğu kitap bak nedir. Hiç ehli Sünnet yolu diye bir kitap duydunuz mu Mehmet Zahid Kotku'nun? Orada Muhittin Arabi'nin 39 kere miraca çıktığını söyler. Hazreti Muhammed kaç kere miraca gitmiştir Hı -hı. der misiniz? Hı -hı. Bir kere gitmiştir de ona büyük fazilet olmuştur ona. Muhittin Arabi'nin 39 kere miraca gittiğini söyler. Hocam milyon Ama ama esas hocam milyon çıkmadı. Hayır bak ben neyi vurmak Hı -hı. istedim şimdi bakın. Çok Hı -hı. Bak mecburum çünkü, ben mecburum. Hı -hı. Eğer bu sizin sevdiğiniz birilerine çattıysa sizin sevdiğiniz birilerine çattıysa eğer, arkadaşlardan birinin genişletilmiş deniliyorsa olabilir. Ben benim sevdiğimi korumakla mükellefim. Benim sevdiğim Allah, Resulü ve dinidir. Ben bu sevdiğimi koruyorum. Allah'ı ve Resulullah'ı senin saygın O zaman bakın, neden biz, neden biz insanları müdafaa ederek onların sözlerini tevil ediyoruz da sırf onları koruma aşkıyla Allah'a, dinine bir tecavüz var. Bu hassasiyeti önce bunun için gösterelim. Bunun için dikkate alalım biz. Ondan sonra da başka şeyler olur. Bu mümkündür. Ben de bir şey söylerim mi? Şimdi Allah için mücadele eden, yani sırf Allah rızası için e, cihad eden cümle Müslümanlar Allah'a razı olsun. Amin. Allah Amin. Hepsinin hatalarını düzelsin. Şimdi e, dilimize bir saldırı oldu muhakkak? Rabbimize, Peygamberimize, efendim, bütün İslamla alakalı meseleler yani muhakkak bizimize bir saldırı olduğu mu Yalnız bizim gördüğümüz kadarıyla bu saldırılar direkt küfür cephesinden geliyor. Yani 1400 sene, 1200 sene veya 1000 küsur sene önce veya 5-600 sene önce yaşamış bir takım işte beyaz devest diyin, cüneydi Bağdat diyin, ya yani kim derseniz deyin yani. Bunlardan böyle bir bize bir saldırı gelmiyor. Onların eserleriyle amel eden de bizim. Evet, orada belki de çok tasavvuf ehli olabilir. Bunların evet. eserleriyle biz yaşıyoruz, şeriatı böyle yaşıyoruz diye bir iddia eden kimse görmedik. Ama tam tersine e, tasavvuf, e, tasavvufun sapıklığı, tafav, tasavvuf evinin şirk ehli olduğu gibi noktalarda e, bir takım cihat ehli olduğunu söyleyen insanların büyük bir, bir mücadelesini yani. gördük. Piyasaya ve eser çıkarıyorlar. Efendim bu insanlar ikide bir de gündeme getirip, Orijinali de değil, yani latin harfleriyle <gülüyor> işte çevrilmiş, İşte filan Be Beyrut baskısı, yok Kayra baskısı falan diye. <gülüyor> Çünkü atiflerde da bulunarak, acayip sözleri de yazılarak tasavvuf ve tasavvuf erbabının şirk ehli, sallık <gülüyor> ehli olduğu belgelenmeye çalışılıyor. Şimdi biz hep tasavvuf ehliyiz, burada vardır başka. Yani tasavvuf ehli <gülüyor> de vardır. Bugüne kadar bunların içerisinde biz ne Beyazlı Beslami ile amel eden, ne Cüneydi Bağdadi ile amel eden, ne Muhittin Arabi ile amel eden, <gülüyor> Bir kimseye rastlamadık. Belki kitaplarını okumuşuzdur. Çok güzel. Ha, okuduğumuz eserlerde evet. de biz böyle bir şey görmedik evet. de. Evet. Şimdi e, yani eğer dinimize saldırı noktasında bir şey yapmamız gerekirse ki şüphesiz gerekir, üzerimize farzdır. Bunu kafirlere karşı yapmamız gerekmez mi? Şimdikâr... Soru. ...siyasetler... Müsaade, müsaade iste de ondan sonra... Evet. Bu. Müsaade iste de ona tarifiniz var. Kafirlere ha. karşı yapmamız gerekmez mi? Yani bu gençleri, bu kardeşleri... O noktada uyarmamız gerektiğini, şimdi Cüneyt Bağdadi gelmedi hocam, Veyazı Besledi de gelmedi. Güzel. Yani onlar geldi de bizim imanımızı falan çalmış değil. Çalmış değiller. Şu anda bizle uğraşanı biliyoruz yani, rejimden tutuyoruz. <gülüyor> i̇şte yayın basından tutun, münafırlar, en çoktan adı Ahmet Mehmet Hüseyin olan... Soru Bununla mahiyetinde soruyun değil mi? İzledim. Soru mahiyetinde sorun tabii. Mücadelemiz bunlarla olması gerekmez mi hocam? <gülüyor> He, çok çok. Başka? Evet, sorumlu. <gülüyor> Bu kadarmış. Başka ka kardeşimizin sözüne ilave yapacak? Aynı mahiyette soru olan ve ziyade bir ifade getirmek isteyen... Dinimize bunlar saldırıyor dedi, çok doğru. Ben... O, o doğruluğunu, doğruluğunu ben, bırakın. İlaveniz varsa onu söyleyin. Bunlarla beraber olmak, bunlara destekçi olmak, onların şirkinden üstün diyorum ben. Hem ayetle ben daha mesela ailesi, sen nasıl ayet hadis diyorsan, ben de onları ispatlayacağım, yani, ayet. Mesela Allah'ın kalmına her işine hak edecek. Sen şimdi, evet, sen kardeşimiz gibi, maalde, sen, sen kardeşimiz gibi, sen şimdi kardeşimiz gibi soru soracağım demiyor da. Ben soru sorayım bir tanem. Sen kardeşimiz gibi, sen, bir dakika. Siz, bana bakar mısınız? Kardeşimiz gibi soru soracağım demediniz de ben bunu mücadelesini yapabilirim der gibi dediniz. Evet. Öyle demeyin. <gülüyor> soru sorun. Ben soru soran olarak kabul edeyim sizi. Yani bu meseleyi benimle münazere edecek birisi diye kabul etmiyor. Hatta de haklıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olabilir, teh olabilir. Geçmiş, yanlış olabilir. Hatta bu kardeşimizin haklılığını söyleyen buranın kıs azamı da olabilir. Önemli değişimdir. Azatlar hakkı vüchetmek şeyleri yani Mustafa'nın yazmış eserlerini ortaya koymuşlar. Sadece kendinden vüchetmek gayetinde mi yapmışlar bu şeyleri? Yani burada şirk bu arkadaşın sözünü de yaz şey çünkü var. biraz bundan arkadaş, kardeşten farklı bu aynı mahiyette mi mahiyette. Evet. şimdi Şeyh Abdülkarir Geylani ve evet. Şahinah diyelim, bu zatlar Allah'ın dinini biliyorlardı Allah'ın vahyini de biliyordu kitabını da biliyordu peki siz şöyle bir delil gösterebilir peki. misiniz ki bu insanlar kalkıp Allah'ın dininde, ve Allah'ın vahyinden başka bir şey insanlara sundular yok Allah namaz kılın dedi bunlar dedi ki namaz kılmayın namazın şekli şu şekilde kılın Oruç tutun dedi veya şu şekilde değiştirin dedi. Yani bu kadar şirk içerisinde Darwin teorisini savunuyorlar. Darwin'in ustalarıysa bunlar, <gülüyor> madem öyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Peki Darwin gibi ne bize lanet etmediler de, yani Allah'ın dinini değiştirecek şekilde bize sunmadılar da, hiç Allah'ın yani Bakara Suresi'ne baktığımız zaman Allah'ın bizden istemiş olduğu, yani bir insanlardan istemiş olduğu <gülüyor> amelleri o insanlar da yapmışlar ve bugüne kadar da gelmişler. O insanları takip eden insanların yaşamış olduğu hayattır. Ve bugün o insanların, yani ben tasavvufçu değilim siz fakat bir, o insanları takip eden insanlara e, baktığım zaman... Siz bir soru mu soruyorsunuz? İzha mı? soruyorum tabi, yani cevap vermiyorum ya. Sormaya cevap vereceksiniz bu şekilde. Bu insanların yaşantısında bir şey yok. Yani la ilahe illallah diyorlar. Muhammed'in e, Rasulullah diyorlar, Allah'ın kitabını kabul ediyorlar, Rasulullah'ın sünnetini kabul ediyorlar. Ve siz bu insanlara şirk tahattisinde bulunuyorsunuz, yani bunu nasıl... Şirk diyerek, ithamında? Evet, şirk ithamında. Bir soru benim olacak. Aynı mahiyetten Olabilir de olmayabilir de. Şimdi yani. <gülüyor> aynı şey, aynı, <gülüyor> aynı mahiyette. Aynı mahiyetteyse ee, olsun. Zaten bu kardeşinin ya. sorusu Aynen. yarım günlük bir cevap ister. Bu arkadaşın iki günlük bir cevap ister. E sen de bir de ekleyip de bizi ezme. Asla konuşma asla konuşma. Abdülkadir Keyla'ninim. <gülüyor> İmam-ı Azam'a kafir dediğini Allahu alem sizlerden birinden duymuştum hatırladığım kadarıyla. Bu doğru mudur bu Kimden duyduğunuzu söyleyin. Sen beni kaç kere gördün? Yok. Sen, sen beni değil de Kendinizden değil. Ha sen beni bundan evvel gördün mü? Gördüm. Nerede? Bu sohbetinizde bulundum. Burada mı? Hayır. Bak, nerede? hayır nerede? nerede? Çarşıda bir yerdeydi. Yani. Belki kah o, kah Şurayı, kah o zaman şimdi beni, benim dediğimle. bir şey var mı diye soracağım. Ben böyle bir şeyi ne dedim, ne de birisinin dediğini duydum. Yok ben size, sizlere demiyorum. Ama az önce arkadaşlara bir mesela anlatırken, sizin itikadı üzere bulunduğunuz bir müessesenin Ebu Hanife'yi, Ebu Hanife Rahimahullah'ın onları tekfir meselesine varan bir müşkilatları var dedim değil mi? Bu bantta da var. Bak bunu dedim. Bunu dedim ve bu bantta da var. Öyle mi? Hatırladınız değil mi dediğimi demin? Bunu dedim. Ben dediğimin ayıp olduğunu düşünsem onu demem. Öyle mi? Ben inandığım bir şeyi inandığım şekliyle söyleme zorunluluğu da olduğunu bilirim, hata da olsa. Onu duyanlar ne yapar? Benden ispatını ister. Yanlış olduğunu bilenler ispat ederler değil mi? Asıl budur şimdi. Eğer gaye hakikaten hakkı bulmaksa budur. Herkes düşündüğünü, inandığını açıkça söyler. Herkesin önünde söyler. Ondan sonra bu ne yapılır? Gündeme gelir. Bu adamın attığı fikirler yanlışsa çürütülür. Doğruysa ne olur? Sahibi için pekiştirilir ve başkası da bunu kabul eder. Hakkı istiyorsak bu bir. Sadece bu değil. Ha, bu takılıyor da kapanmadı. İyi. Şimdi <gülüyor> takılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Başka yok değil mi? Olmasın. Bir konu ee, dün, şey. var. Biz zaten iki gün 2 günlük bir cevap istedik. Bu mesele imamlarının hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Olur. insanları e, size bağlı olan kesim, hani madem ki bu tarikatla buluşmaya attık. Bana bağlı bulunan kesim diyeyim. Bana bağlı bulunan İnsanları diyeyim, yani sizi kendine rehber, alim olarak, devinci olarak kabul et. Sen edin. de bunu kabul ettiğinde gelmişsin herhalde. Yok, ben seni dinlemeye geldim. Ben kabul Herkes böyle geliyor. Yok, böyle bir şey yok. Bir arkadaş bizi davet etti. Siz niye figürünü Siz geldim. fikrinizi öğrenmeye geldiniz. Evet. İcabet Havet ettiniz. ettiniz. Evet. Tabii. Ama Oraya dini bir sohbet, sohbet olarak değil mi? Evet. Bağlı değilsiniz. Değiliz. Siz? Sizi dinleme geçen dini bir sohbet. Siz? Siz? Sen? Hocam, işler, hocam, hocam şimdi ben sorumlu da ondan sonra Şimdi sizin adınıza bizi davet eden arkadaşlar oldu Davete icabet ettiniz Daveti Allah icabet razı olsun ettik. Şimdi bu insanlar e, mezheb imamlarını küfürle itham ediyorlar Bu size mi aittir yoksa sizi öncü ve olarak kabul eden insanlara mı aittir bunu öğrenmek istiyorum Siz e, imamlar hakkındaki benim az, öncesi, az önceki sözlerimi banta çekildiğini gördünüz değil mi? Hı. Benim imamlar hakkındaki sözüm şu banta Gerçekten fakat imamlar hakkındaki şuradaki şuradaki kardeşlere ben dönüp baktığım için herhalde imamlar hakkındaki konuşmamı en iyi dinleyen şu kesimdi değil mi? Bir de şu arkada. Bir de. öyle mi? İmamlar hakkında neler dedim ben? dinliyor musunuz muhterem? Benim imamlar hakkındaki mevzumu konuşurken bir imama tabi olup diğerlerini reddetmek izni bilden çıkartılır. Evet. Güzel. İmamların geçkünü İslam dini en güzel anlatan. Evet. Birine sakın olmazlar. Güzel. Hatta Hepsi bizim bir, neyimiz dedim? Beşerdir. Hı. Hata yapmayan imam <gülüyor> dedim. Evet. Onun sünnetleri ışığında ahlı bizi aydınlatır. O kadar. Evet. Aracaz, inceleyeceğiz. Bu durumda size bize mi geliyoruz? Bize mi Tamam, ben de yeni görüyorum da ben hocama atketmedim. Yani sizden ne böyle siz bir söz var mı? Olarak... <gülüyor> ve bu, ve bu, çok doğrumadı mı? Ve bunun tamamı da bankta. Çünkü e, konuştuğumuz arkadaş sizi yani hoca olarak görüyor. Böyle bir şey de sizi ortaya atıyor. Ortaya attığı için ben de o yüzden sordum. İyi aydınlandır. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu aydınlandı. Ve bu mevzu bankta. İsterseniz herhalde e, Ramazan kardeşten bunundan birini müziği alabilirsiniz. Ha? Alabilirsin derken biz bank satış da yapmıyoruz ha. İnşallah. Ben veririm parasını bir tane size verirler. Oldu mu? Evet Ramazanla görüşüyoruz zaten. Tamam. Alın. Bitti. Hmm. <gülüyor> Arkadaşımızın şimdi sözüne gelince, <gülüyor> arkadaşımızın İslam'a hücum meselesini gündeme getirmesi, İslam'a bir hücumun olduğu gerçek. <gülüyor> Bu arkadaşa ben tamamen hak veriyorum, İslam'a hücumda ama, Türkçe'ne çok dikkat edin, bant alıyor mu? Evet hocam. Bant al, <gülüyor> İslam'a hücumda müşterekliğimiz var. Yani aynı dertten biz, değil mi? Yalnız arkadaşla zannedersem şurada ayrılabiliriz. Kimin saldırdığı? Veyahut arkadaş İslam'a saldıranların belli bir kesimini tespit etmiş, belli bir kesimini tespit edememiş. Bu olur. Arkadaş o kadarını görmüş, tespit edebilmiş. Ben biraz daha fazlasını olabilir değil mi? Buraya kadar müşterekliğimiz geliyor mu? Geliyor şimdi. Bakın. İslam'ın düşmanlarını bize hücum edenlerin ne yaptıklarını gündeme gelip getirip konuşmadan evvel bizim Müslüman olarak neleri yapmamız ve gündeme getirmemiz gerektiğini ben az önceki sohbetinde bantlarda tevhid meselesinde anlattım. Cevabı orada ben buraya bir kere gidip gelip de ondan sonra serap gibi kaybolan birisi değilim, bunu anladınız değil mi? Evet. Bunu biliyorsunuz. Devamlı, hele çağrıldığımda, sizin gibi sadece bir Aksaray'ın içinde değil, İstanbul'dan beni çağırın, bu sohbet için sadece sizin davetinize icabet maksadıyla gelebilirim. Başka bir randevuyla ile çatışmama şekliyle haber verirseniz. Bu mevzudaki sözüm bantta, bu net şimdi. Demek ki hücum edenlerin doğruluğu var. Ee, e, İslam'a hücumun. Hücum edenlerin tespitinde bir iki arıza olabilir. Bunu tuttuk. Bu tarafa açtık. İslam'a saldıran kafirlerin yaptıklarıyla uğraşmadan evvel bizim ne yapmamız gerektiğidir? Ki hücumlara karşı blok oluşturmak. Harbe arzulu olmadan evvel ne gerekir? Ha? Harbi bir eğitim tecihiz olmak gerekir. Daha silah bile kılıcı elinde kaldıramayan, oka atamayan, eline aldığı silahın namlusunu ters kendine tutan bir adamın harp aşkı nedir bilir misin? Seraptır. Önce bir eğitim. Bu sözümü bundan kastettim ben. Bunu anladınız mı? İslam'a hüküm olduğu gerçek. Mutabıkız. Var mı bize ters düşen bunda? Var mı? Yok. İslam'a kimin hücum ettikleri mevzuna gelince, bu kardeşimiz belli bir kesimi tespit etmiştir. O kadar yapabilmiştir. Ben daha fazlasını yapabilmişim. Ben birazını yapmışım, daha fazlasını yapabilmiştir. Bu da olabilir mi? Herkesin ilmi malumatı nispetindedir bu tespitte. Bu da olabilir. Bunu dondurduk dedim. Üzerine basa basa söylüyorum. Biz şimdi kafirlerin, düşmanların bize karşı ne yaptıklarından evvel biz bizim ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Bunu da aynen harbe gitmeden evvel harbe arzulu olmak, harbe dönük kendisini teşhis etmekle başlar insanın. Hocam ama hakimiyet önemlidir. Senin elinden eğitim yap yaptıracağım çocuklar senin elinden almıyor. sana 5-6-8 seneye çıkartacak şimdi ben nasıl eğ eğitim yapacağım? <gülüyor> Mesela çoban var dedi ki, o eğitimi mesela dönelecek. Biz çoban seçmiyoruz. Mesela canavar seçiyoruz dağra. Öyle? <gülüyor> Alayım. Yok, rafa, rafa ürün değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben rafa görmüş değilim yani. Öyle bir. <gülüyor> <gülüyor> <O> ben verdim kardeşim. cevap vermem. Ersel ol, sen vereceksin Kendilerle <Gülüyor> madem, <Orman ahí. gülüyor> Bir kişiyi idare ederiz de hepinizi idare edemeyiz. Rahatladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hı, <gülüyor> kuruldu, cehenneme götürür Gavaş, Yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> bu taraf biraz esnedi çocuklar <gülüyor> şöyle gelebilirsiniz şöyle gelelim konuştuğumuz insan en kötü ihtimalle çok kötü niyetli olduğunu bile düşünseniz farz-ı Kötü, Kötüyü, batılı, def edebilmenin Kur'an'a göre bir üslubu var. Öyle mi? <gülüyor> Diyelim ki, üslubun hatalı olan bir tanesi. Siz toptan, sus, konuşma, etme deseniz, <gülüyor> müşkülatı halletmez, beni meşhur edersiniz. Anladınız mı? <gülüyor> Bu taktiği bilin. Kötü niyetli dahi tasavvur etsen, Bahtılı defetmenin bir üstü var. Yavaş, sakin ne demek istiyor? <gülüyor> Niyet ve kasıt ne? Nereye varılmak isteniliyor? Veyahut bu adam ne anlatmak istiyor? Bunu yakalayın. Ee, eğer hakikaten cevap vererek bir şeylerin ispatı konuşulduktan sonraysa <gülüyor> bunun ilerisi için de çok çok güzel sohbetler hazırlayabiliriz biz sizinle. Gündeme tasavvuf mu geldi? Tasavvufu güzel güzel bilen birisini getirirsiniz. Burada. Bir hafta güzel bir konferans verir. Öyle mi? Güzel bir bant alırsınız. İkinci haftada tasavvufa karşı olan birisini getirirsiniz. O da güzel bir konuşma yapar. Onu da bant alırsınız. Aynı topluluk ikisini de dinler. Sonra ikisini bir araya getirirsiniz. Panel tipinde bir konuşma olur. Bu size vakten neye mal olur? Üç haftaya. Maddeten ha? Fert başına 200 bin liraya bile mal olmaz. Eğer hakikaten bir şeyin doğruluğu ispat edilmek istenilirse bu kadar fedakarlık beleşti mi? İçti mi? Öyle mi? Öyle mi? Eğer şu üç sohbetle üç hafta gidecek ayrı ayrı herkesin ellerişer bin lira vermesiyle bu pisliği kabul ettiniz diyelim. Temizleyebilmek mümkünse beleş bu. Bunu yapın ha. Ben varım, Bu bir. Bu kadar açıklık neyi gösterir? Dinini hakikaten kıymetli ise dinimiz kıymetli ise her fedakarlığı göze alırız. Yarayı büyütmeden kafasını ezmek gerekir. Ben bir hayli zamandan beri gelip gidiyorum... ...aynı fikirleri savunuyorum Sizin de bu zaman içerisinde... ...hazırlanmış olmanız gerekir. Reddiye verecek, cevaplar verecek... ...karşılık verecek... ...inat değil. Yok senin dediğin doğru... ...yok bunun dediği doğru. Bu ispat bu değildir. <gülüyor> Geçelim şimdi. Maksatları... E, ...anlayabiliyorsunuz değil mi? Kötü bile olsa böyle mahkemeydin. Aynen... Ben sizi nasıl mahkeme ediyorsam bu kadar tahammülün beleş değil değil mi? Beleş değil. Ben bunun bir karşılığını bekliyor muyum? Var. Muhakkak bir karşılığını bekliyorum. Karşılıksız, karşılıksız hiçbir kimse bir kelime etmez. Ben etmem. Rabbim de beni bir kelimemi dahi karşılıksız bırakmayacağını vaat etmiş değil mi? Biz inanarak hepimiz aynı şeyi düşünmemiz gerekir. Ve ıslah edici olarak bakın, düşünün ki karşınızdaki kardeşin, bütün kardeşinizin bütün bu anlattıkları hata. Elinden tutup kötülükten kurtarmanız gerekmez mi? Ha? Gerekmez mi? Tabii ya. Bir kafire bel büküyoruz. Ha? hoşgörü adı altında bir zındığın tescilli kafirin elini tutuyoruz, hoşgörü teranileriyle inletiyoruz her tarafı da, inandım diyen birisine niye bu kadar hoşgörülü olamıyoruz biz? Hoşgörüyü biz kendi aramızda kullansak önce iyi olur bir anlasak. Kafire kullanmadın efendim. Mutlak manada. Dönelim şimdi. Benim malumatım ilim ehli hele zamanımızı kastediyor. Çünkü müşkülatların çöreklendiği bu ortamda. Herkes bir hedef saptırtma. Gayreti içerisinde. Hedef saptırttırıyor. Doğru bir hedef tespit edeceği yerde... Yuvarlak kelimelerle, kafirlere karşı mücadele, isimde müşkülat yok dedim size. Kimin o hücumu tertiplediği, kimlerin bu isim altında zarar vermek istediği mühimdir bizim için. Küfre karşı, kafirlere karşı bunların tespiti bir mücadele yöntemini tespit gerekiyor. Hata bile olsa bir isimde bir Müslümanda tutup bu küfre hizmettir demeliyiz. Ama illa o kafir demek değildir. Bu tespitin zorunluluğu vardır şimdi ortamda. Aynen bu eğer hedef, hedef saptırtma şeklinde olursa hocanın parasını kaybedip de kaybettiği yerde değil de başka yerde aramasına benzer. Hoca bir gün bir şey arıyor düzlükte. Adamın birisi geliyor, ne yaptın hoca diyor. Paramı kaybettim diyor. İyi ben de arıyorum. Ara ara yok. Vallahi aşkına hoca nerede kaybettin şu parayı sen diyor aramadığımız, yani bir karış yer kalmadı, şu karşıdaki taşların içinde diyor. Ve adam neden burada arattırıyorsun o zaman, e taşların içinde bulunmaz ki diyor. Parayı düşürdüğümüz yerde arayın, düşürdüğümüz yerde arayalım. Bakın şimdi, katipler ne diyor? Müşrikler bize bunu yaptı, Yahudiler bize bunu yaptı, Hristiyanlar bize bunu yaptı. Falanı şu yaptı, filanı bu yaptı diye sahip dökmüyorlar mı? Ben bu hatiplerin çok büyük hatası ve saptırtması diyorum. Vallahi ne kafir bize bir şey yapabilir, ne müşrik bize bir şey yapabilir, ne Yahudisi ne de Hristiyanı. Birileri yahu, ödüm, domuzların, maymunların kardeşi ki ödü patlayan insanlar, ikisi de bir öbürküsü de ikisinin bir araya gelemediği fitnedir. Bize ne yapıyorsa kim yapıyor biliyor musunuz? Ha? Biz. Biz. Bakın Allah'ın Resulü ne diyor? Bir küsuf namazında sahabelerden birisi Allah Resulü'nün daha başka zaman yapmadığı bir şeyler görerek gelip sorar. Ey Allah'ın Resulü sen öyle şeyler yaptın ki diyor. Daha evvel seni bunları yaparken görmedik nedir diyor. O diyor ki Allah Resulü bana cennet ve cehennem gösterildi. Rabbimden şunu niyaz ettim diyor, ümmetimi uzun kıtlık seneleriyle felaketlerle yani helak etmemesini istedim ve Rabbim bunu kabul etti diyor. Yani Nuh'un kavminin helakı gibi tufanla, Salih Aleyhisselam'ın Lut'un kavminin helakı gibi bir suça binaen. Salih Aleyhisselam'ın kavminin helakı hangi suça sebeptir? Demedim. Ha? Demedim. O birisi terazi sahtekarlığıdır. Lut Aleyhisselam'ın kavmi? Lut Bakın. Teker teker hepsini şey yapın, bir suça binaen Allah helak etmiş. Ümmetime böyle bir şey vermemesini istedim, Rabbim kabul etti diyor. Bizde suçların hepsi var. Evet. Ama Allah vakit tanıyor bizi, merhamet ediyor. İki. Büyük düşman orduları tarafından toptan yok edilmemelerini istedim. İslam tarihine bakın bu ümmet toptan imha edilmemiştir. Bunu yapamamıştır kafirler. Rabbim bunu da kabul etti. diyor. Üçüncüsü, ümmetimin kendi kendisini helak etmemesini istedim. Rabbim dedi ki ben bunu ezelden böyle takdir <gülüyor> ettim. Dedi, diyor. Bu ümmeti kim helak edermiş? Kendim, kendim. Kendi kendine bu noktayı çok iyi yakalayın. Ben şimdi, benden şimdi insaflı birer Müslüman olarak ellerinizi vicdanınıza koyun. Şu sözü derken, kafirler bize bir şey yapamaz, Hristiyanlar bize bir şey yapamaz, Yahudiler bize bir şey yapamaz derken, ne anladınız benden? He? Efendim? Efendim? Esas tehlikeye haber vermedi, vermek istedim. Onlar bir hiç hiçbir şey yapamazlar bize. Daha Afganistan. Rusların yapamadıklarını yaptılar. Rusların yaptığının yanında bunların yaptıkları ne oldu bilir misiniz? Ruslar bir devenin kulağını kestilerdi. Onlar koskocaman bir deveyi havutuyla beraber götürdüler. Tehlikeyi anlayın. Afganistan, iman seviyesi, Müslümanların iktisaden gücü, Rusya'nın işini bitirdi değil mi? Bu halimizden bile biz dünyayı bitiririz. Ama kendi kendimize yaptığımızın hesabını gidin araştırın. Size ben bu sözümle tehlikenin nereden geldiğini, en vahim olan tehlikenin ne olduğunu anlatmak istiyorum maksadım bu ama ne anlarsanız anlayın elinizi vicdanınıza koyarak anlayın bu bir şimdi ben size belki cevabınızın e, sorularınızın doğrudan doğruya cevabı değil ama anlamadığınız yeri Allah rızası için söyleyin bazı ayetler vardır Kur'an'da kaideler nettir iki kere iki dört beş denmeyecek üç denmeyecek şekilde nettir kısmen ben kardeşlere siz gel Herhalde öndeki kardeşler gelmeden evvel anlatmıştım. Bakın Allah'ın şöyle bir vaadi var Kur'an'da. Herkes belki mealen hatırlar. Diyor ki Allah sizden salih ameller işleyip iman edip salih ameller işleyenlere imanı anladık. Salih amel ne demektir burada? Der misinizdir? bir? Güzel Güzel Salih amel deyince ne Toplumca anlarsın? Toplumca iyi sana? görülen ameller. Toplumca iyi, iyi görürler. Yani. Hiç e hırsızlık kötüdür, hırsızlık yapma. Hırsızlık yapma yap. Allah şeyleri şeyleri... İman zaten Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Allah'ın emirlerini yerine getirip nehirlerinden uzak duramıyorsan bu olmaz. Salih amel bakın. Gir, ne diyor bilir misiniz? İnnellezine amenu. وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman ettikten sonra imanlarına zulüm giydirmeyenler İman edip salih amel işleyenler bakın bu zulmün zıttı oluyor şirkin Allah ne diyor فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ amelen صَالِحًا Her kim Rabbine kavuşmak isterse Rabbine kavuşmayı kim istiyor? İman eden. İman edenden başka hiçbirini <gülüyor> istemez. Öyleyse ona ortak koşulmadık salih ameller. Vela yu şrik bi Rabbi Rabbine ortak koşmadığı salih ameller. Az önce Mekkelilere anlattım. Keşke kardeşlerin tamamı önceden gelmiş olsaydı şu soruların cevabını önceden bulmuş olurlardı. Sizden iman edip salih ameller işleyenlere diyor. Aynen Sizden evvelkileri yeryüzünün halifesi yaptığımız gibi siz onları da iman edip salih amel işleyenleri de yeryüzünün halifesi yapmayı vaat ettik diyor. Allah eğer biz iman edip salih amel işlersek bize ne ne vaat etmiş? Halik tarbı veriyor. veriyormuş? Herhalde dinlemiyorsunuz. Sorduğunuz sorunun cevabı var. İnsaflı davran. Bir insan sorduğu sorunun cevabına en çok dikkat eden olur. Onun için farkına varıyorsanız sohbetlerimiz hep soru sorulu cevaplı olsun. Sorulu cevaplı olmayı ben anlatsaydım ben bildiğimi anlatırım. Ama benim anlattıklarım sizin ihtiyaçlarınız olmayabilir. Fakat sorduklarınız ihtiyacınız ki soruyorsunuz. Bu budur. Biz iman edip salih ameller işlersek Allah bize ne vaat etmiş? Biz eğer biz iman edip salih ameller işlersek bize Rabbimiz ne vaat etmiş?